bir kısım dini deyimler 3 ibadet Lugatta kullukta bulunmak demektir şeriat teriminde iyi niyete bağlı olarak yapılmasında sevap bulunan her iştir yüce Allah'a saygı ve itaat için yapılır namaz kılmak oruç tutmak gibi 4 Taat. Emri benimseyip yerine getirmek demektir. Buna itaat denir. Şeriatta itaat ise yapılmasından dolayı sevap kazanılan herhangi bir iştir. Gerek niyet bulunsun gerek bulunmasın. Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi. 5. Kurbet Yakınlık demektir. Şeriatta ise Yüce Allah'a manevi olarak yakınlığa sebep olan herhangi güzel bir iştir. Sadakalar ve nafile kılınan namazlar gibi. 6. Niyet Kasıt manasınadır ki kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah'a ibadette bulunmayı ve ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir. Bir işin ibadet olabilmesi için böyle bir niyete ihtiyaç vardır. Örnek, biz namazlarımızı yalnız Yüce Allah'ın emrine uymak için, O'nun rızasını kazanmak için kılarız. İşte bu namaz hakkında bir niyettir. Yoksa başkalarına göstermek veya vücut sağlığı için namaz şeklinde yapılacak olan hareketler, Allah rızasını taşımadığı için ibadet sayılmaz. Allah rızası niyetine bağlı bulunan temizlik gibi bir abdest de bir ibadettir. 7. Teklif Bir kimseye zorluk veren bir şeyi emretmek ve ona yüklemek demektir. Şeriatta ise İslam dininin ehliyet ve yetkiye sahip olan insanlara bir takım şeyleri yapmamalarını emredip yüklemesidir. Bunlarla din yönünden görevlenmiş olan bir insana da mükellef yani yükümlü denir. Çoğulu mükellefindir. İnsanlar yetki ve kudretlerin nispetinde yükümlü olurlar. Aklı bulunan ve büluh çağına ermiş olan kimsenin ehliyeti tam olacağından yükümlülüğü de öylece tam olur. 8. Akıl Ruhun bir kuvvetidir ki insan onunla bilgi sahibi olur, iyi ve kötüyü ayırır ve eşyanın gerçek hallerini onunla anlar. Diğer bir tarife göre akıl ruhsal bir nurdur ki insana gideceği yolu aydınlatır, insana hak ve gerçeği bildirir. Bu ruhsal kuvvete sahip olana akıllı kimse denir. Bundan yoksun olana da mecnun yani denir. 9. Belli bir çağa yetişmek ve belli bir takım vasıflara sahip olmak demektir. Belli bir yaşta bulunan ve belli vasıflara sahip olan kimseye bali ve baliya denir. Şöyle ki uykuda gördüğü bir riyadan dolayı üzerine gusletmek gereken bir erkek baliyidir. Evlendiği takdirde Çocuk yapabilecek genç bir erkekle baliğidir. Bali veya baliha olma yaşının başlangıcı erkek çocukları için tam 12, kız çocuklar için de tam 9 yaşıdır. Bu yaşların sonu da her ikisinde tam 15 yaştır. Böyle 15 yaşını bitirmiş olduğu halde kendisine ihtilam ve gebelik gibi bülü eseri belirmeyen kimse Hükmen, Bali sayılır. 10. Hüküm Karar, bir şeyin sonucu olma, bir sonucu gerektirme, etki emretme manalarında kullanılır. Din deyiminde ise bir şeyin üzerine düşen eser demektir. Mükelleflerin işleri ile ilgili olan dine ait hükümlerden her birine şeri hüküm, çoğulana da ahkamı ı şeriye şeri hükümler denir. Örnek, zekat farzdır. Hırsızlık haramdır. Denilmesi birer şer'i hükümdür. 11. Efali mükellefin, yükümlülerin işleri Mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki farz, vacip, sünnet, müstehap, helal, mübah, mekruh, haram, sahih, fasit, batıl gibi kısımlara ayrılır. 12. farz Yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Farz, kati ve zanni diye ikiye ayrıldığı gibi farzı ayın veya farzı kifaye olarak da kısımlara ayrılır. 13. Farzı kati Kesin farz Kesin olarak şer'i bir delil ya da Kur'an'ın açık bir ayeti yahut peygamberimizin sağlam bir hadisi ile yapılması emredilen ve istenen görevdir. Namaz ve zekat gibi. 14. Farzı zanni. Müstehitlerce kesin sayılan delile yakın bir derecede kuvvetli görülen ve böylece zanni bir delil ile sabit olan görevdir amel bakımından kesin farz kuvvetinde bulunur. Buna farzı ameli, amel bakımından farz da denir. Aynı zamanda böyle bir farza delilinin zanni olmasından dolayı vacip adı da verilir. Buna göre farzı ameli farz kısımlarının zayıfı, vacip kısımlarının da kuvvetlisi bulunmuş olur. Nitekim abdest almakta başa mutlak olarak meshetmek Kesin bir farzdır. Fakat başın dörtte biri kadarını meshetmek ise ameli bir farzdır. 15. farzı Ayn Yükümlü mükellef olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakitte kılınan namazlar gibi. Farzların yapılmasında büyük sevaplar vardır. Özürsüz olarak yapılmamaları da Allah'ın azabını gerektirir. Kifai olan farzı Müslümanların bir kısmı yapmadığı takdirde bundan haberi olan ve bunu yapmaya gücü yeten bütün Müslümanlar Allah katında sorumlu olup günah işlemiş bulunurlar. Kesin olan farzı inkar etmek küfür olur. Ameli olan bir farzı inkar bidattır. Günahı gerektirir. Bütün bunlar farzların hükmüdür. Farzın çoğulu ferahizdir. 17. Vacip Dilimizde yapılması kesinlik derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir. Vitir ve bayram namazları gibi. Vaciplerin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmeleri de azabı gerektirir. Vacibin inkar edilmesi bidattır ve günahtır. Bunlar vaciplerin hükmüdür. Vecibe sözü bazen farz yerinde ve bazen de vacip yerinde kullanılır. 18. Sünnet. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin farz olmayarak yaptığı işlerdir. Müekket sünnet ve gayri müekket sünnet kısımlarına ayrılır. Sünnet-i Şerif'in bir manası da kitabın başlangıç bölümünde geçmişti. Sünnetin çoğulu sünendir. 19. Sünnet-i Müekkede Müekked, kuvvetli sünnet Peygamber Efendimizin devam edip de pek az yapmadıkları ibadetlerdir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. İslam dininde önemli benimsenen Ezan kamet ve cemaate devam gibi sünnetlere süneni Hüda denir Bunlar da birer müekket sünnettir 20 gayri mühket sünnet Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla bazen yapmış oldukları şeylerdir yatsı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri gibi Peygamber Efendimizin yiyip içmeleri, giyinip kuşanmaları, oturup kalkmaları gibi kendi öz hallerine ait işlere de süneni zevahit adı verilmiştir. Bunlar da birer gayri sünnet demektir. Mekket sünnetlerle sünneti hüda adı verilen sünnetlerin yapılmasında sevap vardır. Kasten terk edilmelerinde azap yoksa da ayıplama vardır. Gayrı ile zevai sünnetlerin yapılması çok güzeldir. Sevgili peygamberimize uymanın bir nişanı olduğundan, bunları yapmak sevaba ve peygamberimizin şefaatine kavuşmaya bir yoldur. Bunların yapılmaması azarlanmayı gerektirmez. Azarlanmayı gerektirmez. İşte bunlar sünnetlerin hükümleridir. ashab kiramın hal ve tutumlarına,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 Peygamber Efendimiz müstahap denilen bazı şeyleri sevmiş ve benimsemiştir. İlk devrin değerli müminleri de bunları seve seve yapmışlar ve bunların yapılmasını din kardeşlerine öğütlemişlerdir. Müstahap olan şeylere mendup, fazilet, nafile, edep adı da verilir. Şöyle ki, müstahap olan şeye sevabı çok olup yapılması istendiğinden ötürü mendup ve fazilet denilir. Müstahap olan şeylere mendup, fazilet, nafile, tatavu, edep adı da verilir. Şöyle ki müstahap olan şeye sevabı çok olup yapılması istendiğinden ötürü mendup ve fazilet denilir. Güzel ve övgüye değer bir iş olduğu için de ona edep denmiştir. Bunun çoğulu Edep üzerinde bilgi için bu eserin ahlak bölümüne müracaat edilsin. Müstahap olan şeyin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmesinde azarlama ve ayıplama olmadığı gibi tenzih yolu ile de kerahat yoktur. Bunlar da müstahapların hükümleridir. Şafi ve hambeli mezheplerinin fıkıh alimlerine göre sünnetler, müstahaplar ve menduplar birdir. Herhangi bir sünnette müstahap yahut mendup da denir. 22. Helal Dinde caiz görülen herhangi bir şeydir. Yapılmasında ve kullanılmasından dolayı ayıplama gerekmez. Helalin her çeşit lekeden arınmış olan saf ve tertemiz kısmına tıyıp veya tayyip denir. 23. vibah. Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında ne de yapılmamasında günah vardır. Helal olan bir yemeği yahut meyve yiyip yememek gibi. 24. Mekruh Lügatta sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Din deyiminde yasaklığı sabit olmakla beraber ona aykırı olarak da bir delil veya işaret görülen şeydir. Yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan bir iştir. 25. Kerahet Bir şeyi fena görmek, ona razı olmamak demektir. Kerahet iki kısmı ayrılır. kerahati tahrimiye ki harama yakın olan mekruhtu.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 Ancak yapılmaması sevap kazandırır. Fıkıh kitaplarında bir kayda bağlanmaksızın mutlak olarak kerahat sözü anılınca, bundan genellikle tahrimen kerahat kastedilir. İleride görülecektir. 26. Haram Bir şeyin yapılması, kullanılması, Yiyilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanmış olmasıdır. Bu da haram li aynihi ve haram li gayrihi kısımlarına ayrılır. 27. Li aynihi haram Aslı itibariyle herkes için haram olan şeydir. Şarap, akan kan ve laşe gibi. 28. Li gayrihi haram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 Haram olduğu ittifakla kesin şekilde sabit olan bir şeyi helal saymak insanı imandan çıkarır. 29. Sahih Rüküm ve şartlarını toplayan herhangi bir ibadet veya işlemdir. Farz ve vaciplerini gözeterek kılınan bir namazın sahih olması gibi. 30. Caiz Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir.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 Kasten yapılması, azaba sebep ise de yanılarak yapılması azabı gerektirmez. Namaz içinde gülmek gibi. Gülmek aslında sahih olan namazı bozar. 32. Batıl Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi bir ibadet ve muameledir. Bir özür sizin abdestsiz kılınan namaz gibi. 33. Taharet Lugat manası temizlik ve nezafet demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya hades, abdestsizlik denilen şeri bir engelin kalkması halidir. Temiz olan şeye tahir, temizleyici şeye de tahur veya mutahhir denir. Temizleme işine de tathir denir. Taharetler kübra büyük ve sugura küçük diye ikiye ayrılır. 34. Tahareti suğra küçük temizlik. Abdestsizlik denilen hali gidermek için yapılan temizliktir. Abdest almak gibi. 35. Tahareti kübra büyük temizlik cünüplük ile haiz ve nifas denilen hallerden çıkmak için yapılan yıkanmadır ki ağza ve burnu su vermek şartı ile bütün vücut yıkanır buna gusül ihtisal boy abdesti de denilir 36. Hades bazı ibadetlerin yapılmasına şerhan engel olan ve hükmen necazet sayılan bir haldir Hadesi Askar Küçük hades ve hadesi ekber büyük hades kısımlarına ayrılır. 37 hadesi asgar küçük hades yalnız abdest ile giderilen haldir. İdrar yapmak, vücudun herhangi bir yerinden kan çıkmak sebebiyle gelen abdestsizlik hali gibi. 38 hadesi ekber Ağız ve burun dahil bütün vücudun yıkanması ile giderilen taharetsizlik halidir. Bu halde cünüplükten, haiz ve nifas denilen hallerden meydana gelir. Bunların ayrıntılı olarak açıklamaları ileride gelecektir. 39. Habes. Maddeten temiz ve pak olmayan herhangi bir şeydir. Buna necis, gerçek necaset, Pislik de denir. Şöyle ki aslen veya geçici olarak temiz bulunmayan bir şeye necis ve necaset denir. Bunun çoğuluğu encastır Örnek, sidik aslen necis olduğu gibi bulaştığı bir elbise de necis, pis ve murdardır. Aslen murdar olan şeye neces de denir. Hakiki necasetler namazda bağışlanan miktarlarına göre, Necaseti hafife ve necaseti galiza, muhalize kısımlarına ayrıldığı gibi akıcı olup olmamaları bakımından da mai ve camit kısımlarına ve görülüp görülmemeleri bakımından da necaseti meriye ve necaseti gayri meriye kısımlarına ayrılır. 46. Necaseti hafife pis olduğu konusunda şer'i delil olmakla beraber Aksine bir görüşte bulunan şeydir. Bu tür necasetler bir delile göre murdar görülmekte ise de diğer bir delile göre murdar sayılmazlar. Eti yenen hayvanların sidikleri gibi. 41. Necaseti galize. Pisli hakkında şeri bir delil olup aksine başka bir delil bulunmayan şeydir. İnsan ve hayvan tersleri gibi.